doğru yolu göstermeye çağırırsanız size uymazlar onları ha davet etmişsiniz ha susmuşsunuz size karşı durumları birdir ey kafirler Allah'ı bırakıp taptığınız da sizin gibi kullardır eğer davanızda doğrucuysanız haydi onları çağırın da size icabet etsinler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 ...bütün salihlere de velilik ediyor. Sizin onu bırakıp taptıklarınızınsa... ...sizin imdadınıza yetişmeye güçleri yetmediği gibi... ...kendilerine de medetleri dokunmaz. Eğer onları doğru yolu göstermeyi çağırsanız duymazlar. Onları sana bakar görürsün. Halbuki görmezler de onlar. Sen kolaylığı tut iyiliği emret cahillerden yüz çevir eğer şeytandan bir vesvese gelip seni dürterse hemen Allah'a sığın çünkü o hakkı ile işitici tam bilicidir takvaya erenler yok mu onlara şeytandan herhangi bir arıza iliştiği zaman iyice düşünürler bir de bakarsın ki onlar hakikati görüp bilmişlerdir. Şeytanların kardeşleri ise bunları sapıklığa sürerler. Sonra da bir daha yakalarını bırakmazlar. Onlara istedikleri bir ayet gelmediği vakit derler ki Kendinden derip onları toplasaydın ya De ki Rabbimden bana ne vahyolunursa, ben ancak ona uyarım. Bu, Rabbinizden olan basiretlerdir. İman edecek bir kavim için, hidayet ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman, derhal onu dinleyin, susun, ta ki esirgenmiş olasınız. Rabbini içinden,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 Bu ayet secde ayetidir. Abdestli halde secde edilmesi gerekir. Araf suresinin sonu. Enfal suresi. Enfal suresi, Hicri 2. yılda İslam ile küfür arasındaki ilk savaştan, yani Bedir savaşından sonra Medine'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Adını birinci ayette geçen Enfal'den almaktadır. Enfal, bir asıl üzerine ziyade manasına gelen nefilin çoğuludur. Farz üzerine zayid olan namazlara da bu itibariyle nafile denilmiştir. Bu ayeti kerimede geçen Enfal, harp ganimetleri demektir. Sure genel itibariyle şu konulardan bahseder. Savaş ganimetlerinin Allah'ın nimet ve lütfu olduğunun bilinmesi ve ganimetle ilgili açıklamalar... Ayrıca ganimetlerin nasıl paylaşılacağı bildirilmektedir. Bedir savaşının sonucu yani İslam'ın cahiliyeye karşı galip geleceği daha önceden bildirilmişti. Bu itibarla Müslümanların Allah'a güvenmeleri ve şeytanın hilelerine kanmamaları tavsiye edilmektedir. Müslümanların anlaşmalara sadakat göstermeleri emredilmekte ve karşı taraf bozmadıkça yapılan anlaşmalara uymaları istenmektedir. Ayrıca savaş esirleriyle ilgili talimatlar verilmekte ve Müslümanların düşmanlarına her zaman galebe edebilmeleri için kendi aralarında uyumlu ve kardeşçe bir ilişki içerisinde olmaları öğütlenmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sana harp ganimetlerini sorarlar. De ki ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. O halde müminlerseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Değerli dinleyenler, Bedir savaşı Müslümanların İslam sancağı altındaki ilk savaşıydı. Zaferle sonuçlanan bu ilk savaşın ardından ganimetlerin paylaştırılması hususunda Müslümanlar arasında ihtilaf çıktı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indi. Bu ayeti i kerimede savaş ganimetinin karşılığı olan ganimet kelimesi yerine lütuf ve nimet anlamına gelen enfal kelimesi kullanılması soruna çözüm getirmiştir. ile ilgili açıklamada da söylendiği gibi enfal neflin çoğuludur. Bir kimsenin hakkı olan bir şeye fazladan eklenmesi anlamına gelir. Bu itibarla Müslümanların bunu kendi bileklerinin hakkı olarak saymamaları aksine bunu Allah'ın bir lütfu olarak düşünmeleri öğütlenmektedir. Ayette sana harp ganimetlerinden sorarlar. De ki ganimetler Allah'ın ve Resulünündür denerek ganimetlerin paylaştırılmasının ancak Allah'ın emri doğrultusunda Resulü tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Nitekim ileride dinleyeceğiniz veçhile Enfal suresi 41. ayetiyle bu açıklanmış ve Yüce Allah tarafından ganimetlerin taksimi şöylece bildirilmiştir. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'ın, Resulünün, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcunundur. Evet, bu hükümle savaşta elde edilen tüm ganimetin beşte biri, Allah yolunda harcamak, fakirlere, yetimlere, yakınlara verilmek üzere beytül male, yani devlet hazinesine bırakılacak, diğer kalan beşte dörtlük kısım ise savaşa katılanlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktı. Bu ayet, ganimetlerin paylaşılması hususunda ahlaki bir devrim yaptı. Çünkü önceden ganimetler ya onları ele geçiren askerlerin olurdu, ya sadece kumandanın ya da tüm orduya sahip olan kralın malı olurdu. Bu ayette gelen paylaşma neticesinde ganimetlerden yetimlere, yoksullara da bir pay düşmüş oldu. Zaten İslam'da fakirler, yetimler, hülasası tüm ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması malden, yani devlet hazinesinden yapılır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Müminler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer karşılarında ayetleri okununca bu onların imanını artırır. Onlar ancak Rablerine dayanıp güvenirler. Müminler onlardır ki namazı dosdoğru kılarlar kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcarlar. İşte onlar gerçek müminlerin ta kendileridir. Rableri katında dereceler, bağışlanma ve sayısı bitmez müddeti tükenmez rızık hep onlarındır. Rabbin seni hak uğrunda evinden harbe çıkardığı zaman da hal böyleydi. Çünkü müminlerden bir zümre muhakkak ki isteksizdiler. Hak apaçık meydana çıktıktan sonra bile onlar bu hususta sanki gözleri göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle mücadele ediyorlardı. Hani Allah size iki taifeden eden birinin muhakkak sizin olduğunu vaat ediyordu. Sizse gücü ve silahı bulunmayanın kendinizin olmasını arzu ediyordunuz. Allah da emirleriyle hakkı açığa vurmayı kafirlerin arkasını kesmeyi irade buyuruyordu. Bunun hikmeti şuydu. Allah o günahkar müşrikler istemese de hakkı payidar edecek batılı da iptal buyuracaktı. Hani siz Rabbinizden imdat istiyordunuz da o da muhakkak ki ben size meleklerden birbiri ardınca bin melekle imdat edeceğim diyerek kabul buyurmuştu Allah bunu başka sebeple değil ancak bir müjde olsun kalpleriniz o sayede tatmin bulsun diye yapmıştı yoksa Allah'ın katından başkasından hiçbir yardım yoktur şüphesiz ki Allah mutlak galiptir yegane hüküm ve hikmet sahibidir o vakit kendisinden bir eminlik olmak üzere size hafif bir uyku veriyordu sizi tertemiz yapmak sizden şeytanın murdarlığını gidermek kalplerinize rabıta vermek ayaklarınızı pekiştirmek için de gökten üstünüze bir su indiriyordu Rabbin meleklere şüphesiz ki ben sizinle beraberim haydi İman edenlere sebat ilham edin diye ediyordu. Ben kafirlerin yüreklerine korku salacağım. Vurun boyunlarının üstüne, vurun onların her bir parmağına diyordu. Bunun sebebi şudur. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse Allah'ın cezası cidden çetindir. İşte bunu gördünüz ya, şimdi tadın onu. Kafirlere bir de ateşin azabı vardır. Ey iman edenler! Toplu bir halde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkalarınızı dönmeyin, kaçmayın. Tekrar muharebe için bir tarafa çekilenin yahut diğer bir fırkaya ulaşıp mevki tutanın hali müstesna olmak üzere kim öyle bir günde onlara arka çevirirse o muhakkak ki Allah'ın gazabına uğramıştır. Onun yurdu cehennemdir. O ne kötü bir sonuçtur. Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü onları. Attığın zamanda sen atmadın. Ancak Allah attı. Ve bunu... Müminleri kendinden güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten kemaliyle bilendir. Değerli dinleyenler, İbni Cerir'in, İbni Ebe Hatem'in taberanenin ve başkalarının rivayetlerine göre... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın tavsiyesi üzerine yerden bir avuç çakıl taşı alıp kâfirlere doğru atmış... Bu atış onların bozulmasına sebep olmuştur. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Bu böyledir. Şüphesiz ki Allah kafirlerin tuzaklarını yıpratıcıdır. Eğer siz ey kafirler fetih istiyor idiyseniz işte o fetih size gelmiştir. Eğer bundan vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Cemaatiniz çok da olsa sizden hiçbir şeyi asla defedemez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kendiniz dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin. Ve kendileri dinlemedikleri halde ...cinledik diyenler gibi olmayın. Çünkü... ...yerde yürüyen hayvanların... ...Allah katında en kötüsü... ...hakkı akıllarına sokmaz... ...sağırlar ve dilsizlerdir. Eğer Allah onlarda bir hayır görseydi... ...elbette onlara duyururdu. Bu hallerinde... ...kulaklarına soksaydı bile... ...yine onlar... ...muhakkak ki... Haktan yüz çevirici olarak arkalarına dönerlerdi. Ey iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Bilin ki şüphesiz Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz hakikaten yalnız O'na dönüp toplanacaksınızdır. Bir de öyle bir fitneden sakının ki o içinizden yalnız zulmedenlere çatmaz. Hem bilin ki Allah şüphesiz azabı çetin olandır. O zamanı da hatırlayın ki siz yeryüzünde azlıktınız. Aciz tanınanlardınız. Halkın sizi tutup kapmasından korkuyordunuz. İşte bu haldeyken Allah sizi Evbark sahibi yaptı, yardımıyla kuvvetlendirdi. Size en temiz ve güzel şeylerden rızık verdi. Ta ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin. Siz kendiniz bilip dururken, kendi emanetlerinize hainlik eder misiniz? Bilin ki, mallarınız da, Evlatlarınız da ancak birer imtihandır. Asıl büyük mükafatsa şüphesiz Allah katındadır. Ey iman edenler, eğer Allah'tan korkarsanız o size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir marifet ve nur verir. Suçlarınızı örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf ve inayet sahibidir. Hani bir zaman o küfredenler seni tutup bağlamak veya seni öldürmek yahut seni yurdundan zorla çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da onun karşılığını yapıyordu. Allah tuzak kuranlara mukabele edenlerin en hayırlısıdır. Onlara ayetlerimiz okunurken şöyle dedilerdi işittik eğer dilersek biz de elbet bunun benzerini söyleriz bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir hani bir zamanda ey Allah eğer bu senin katından gelmiş hak kitabın kendisi ise durma bizim üstümüze gökten taş yağdır ...yahut bize daha acıklı bir azap getir demişlerdi. Halbuki sen içlerindeyken Allah onları azaplandırıcı değildi. Onlar bağışlanma dilerken de Allah yine onları azaplandırıcı değildir. Sen içlerinden çıktıktan sonra Allah onlara ne diye azap etmeyecek? Onlar mescid-i haramdan kendileri ona onun hizmetine ehil olmadıkları halde men edip duranlardır. O takvaya erenlerden başkaları onun ehilleri değildir. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Onların Beyt-i Şerif huzurundaki duaları ıslık çalmaktan el çırpmaktan başka bir şey değildir. Ey kafirler! Devam ede geldiğiniz o küfrünüzden dolayı tadın artık azabı. Küfredenler şüphe yok ki mallarını halkı Allah yolundan alıkoymak için harcarlar. Harcasınlar onları. Nihayet bu onlara bir yürek acısı olacaktır. Sonra da mağlup olacaklardır. Küfredenler en sonunda cehenneme sürüleceklerdir. Ki Allah... Murdarı temizden ayırt etsin, murdarı birbiri üstüne koyup topunu birden yığsın da onu cehenneme atsın. Onlar en büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. O küfredenlere söyle ki, eğer vazgeçerlerse geçmiş bağışlanacaktır. Eğer dönerlerse kendilerinden evvelki ümmetlere tatbik edilen ilahi kanunun hükmü, muhakkak surette devam etmiş olacaktır yeryüzünde bir fitne kalmayıncaya ve din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla muharebe edin eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah ne yaparlarsa hakkıyla görücüdür eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır ne güzel Mevla'dır. Ne güzel yardımcıdır o. Eğer Allah'a iman etmiş, Hak'la batılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbirine kavuştuğu bedir günü, Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz ayetlere inanmışsanız, Bilin ki, Ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin, Mutlaka beşte biri Allah'ın, Resul'ünün, hısımlarının, Yetimlerin, yoksulların, yolcunundur. Allah her şeye hakkı ile kadirdir. O vakit siz vadinin yakın bir kenarındaydınız. Onlar aynı yerin uzak bir kıyısında, Mekkelilerin kervanıysa sizin daha aşağınızdaydiler. Eğer böyle muayyen bir yerde buluşmak hususunda sözleşmiş olsaydınız, Muhakkak ki ihtilaf ederdiniz. Fakat işlenmesi gerekli olan emri yerine getirmek için Allah böyle yaptı. Ta ki helak olan kişi apaçık bir delili gözüyle gördükten sonra helak olsun, diri kalan kişi de yine apaçık delili gözüyle görerek hayatta kalsın. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitici, kemaliyle bilicidir. Hani Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi elbette çekinecektiniz ve iş hakkında elbette çekişirdiniz. Fakat Allah bundan sizi kurtardı. Çünkü o hiç şüphesiz gözlerin içini ve özünü bilendir. Hani karşılaştığınız zaman Allah onları gözlerinizde az gösteriyor sizi de onların gözlerinde azaltıyordu çünkü Allah işlenmesi gereken emri yerine getirecekti bütün işler ancak Allah'a döndürülür ey iman edenler harbeden bir düşman topluluğuna çattığınız vakit sebat edin ve Allah'ı çok anın ta ki umduğunuza kavuşasınız Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz, rüzgarınız kesilip gider. Bir de sabredin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar, Allah'ın yolundan men edenler gibi olmayın. Onlar ne yaparlarsa hepsini Allah ilmi ve kudretiyle çepçerle kuşatıcıdır. O zaman şeytan onların yaptıklarını süslemiş ve şöyle demişti. Bugün insanlardan size galebe edecek hiçbir kuvvet yoktur. Ben de sizin muhakkak yardımcınızım. Bak ki iki ordu karşı karşıya göründü. Ben sizden katiyen uzağım. ''Gerçek ben sizin göremeyeceğinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım elbet. Allah ukubetinde çok şiddetlidir.'' dedi, iki topu üstüne kaçtı. O zaman münafıklarla yüreklerinde maraz bulunanlar şöyle diyordu, ''Bu Müslümanları dinleri aldattı. Halbuki kim Allah'a dayanıp güvenirse... Hiç şüphesiz Allah mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler o kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vura vura ve tadın cehennem azabını diye diye canlarını alırken görmeliydin. Bunun sebebi ellerinizin önce yaptığıdır. Şüphesiz Allah kullarına sülümkar değildir. Bunların gidişi Firavun hanedanı ile onlardan evvelkilerin gidişi gibidir. Onlar Allah'ın ayetlerini inkarla kafir olmuşlardı da o da kendilerini günahları yüzünden yakalamıştı. Çünkü Allah en büyük kuvvetin sahibidir. Cezası pek çetindir. Bunun hikmeti şudur. Bir kavim nefislerinde olanı değiştirinceye kadar Allah onlara ihsan ettiği nimeti değiştirici değildir. Ve şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işiticidir, kemaliyle bilicidir. Bunların hali Firavun hanedanı ile onlardan evvelkilerin gidişi gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı da biz de günahları yüzünden kendilerini helak etmiş, firavun hanedanını suda boğmuştuk. Hepsi zalimdiler. Yeryüzünde yürüyen hayvanların, Allah katında en kötüsü, şüphesiz ki kafir olanlardır. Artık onlar iman etmezler. Onlar, içlerinden kendileriyle antlaşma yaptığın kimselerdir ki, antlaşmadan sonra her defasında hitlerini bozarlar. Onlar sakınmazlar da. Onun için eğer bunları harpte yakalarsan, onlara yapacağın cezayla arkalarında ahdi bozacak kimseleri de ürküt. Umulur ki onlar da iyice ibret alırlar. Eğer antlaşma yapan bir kavmin hainliğini, ahdine sadakatsizliğini anlayarak bu yüzden kat'i endişeye düşersen, evvela hak ve adalet üzere keyfiyeti kendilerine bildir ve ahitlerini at çünkü Allah hainleri sevmez o küf edenler yakalarını kurtarıp geçtiklerini ve sizi aciz bırakacaklarını asla zannetmesinler siz de onlara düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki bununla Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınız olanları ve bunlardan başka sizin bilemeyip de Allah'ın bildiği diğerlerini korkutasınız Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız eğer düşmanlar Barışa meylederlerse sen de ona yanaş ve Allah'a güvenip dayan. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, kemaliyle bilen bizzat O'dur. Eğer sana hülyekarlık yapmayı dilerlerse muhakkak ki sana Allah yetişir. O seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların gönüllerine sevgi verip birleştirendir. Sen yeryüzünde olan her şeyi toptan harcamış olsan yine onların gönüllerini böyle birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü o mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.